Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberlik sevgili kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim, Kur'an'ın dört ana konularından birisi. Peygamberler Allah Azze ve Celle tarafından seçilmiş ve vahiyle desteklenmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bu mübarek peygamberler, insanlar için örnek ve model birer şahsiyettirler. Kıssalara konu olan bu peygamberlerin hayatlarına ve onların örnek davranışlarına özel bir önem verilmiş ve inananlar için kendilerinin örnek alınması özellikle vurgulanmış. Bunun için okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerin vasıfları ve ortak örnek davranışları bizler için çok önem arz ediyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bu peygamberler insanlar için örnek ve model birer şahsiyettirler. Kıhsallara konu olan bu peygamberlerin hayatlarına ve onların örnek davranışlarına özel bir önem verilmiş ve biz inananlar için kendilerinin örnek alınması özellikle vurgulanmıştır. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerin vasıfları ve örnek davranışları bizler için çok önem arz etmekte. Tarihin her devrinde peygamberler insanların örnek aldıkları birer model şahsiyet olmuşlardır. Allah subhanahu ve teala onları insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak göndererek onlara dünya ve ahirette mutlu olmalarının formülünü onların örnek yaşantılarıyla göstermiştir. Onların açtıkları bu çığırların tesirleri ve getirdikleri ahlaki değerler, insanlık aleminde hala devam etmektedir. Hz. Adem aleyhisselam ile başlayan peygamberlik, kıymetli incimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile son bulmuşsa da, ona indirilen Kur'an-ı Kerim'deki ilkeler, kıyamet gününe kadar, dünyanın sonuna kadar, insanlara yol göstererek devam edecektir. Allah Azze ve Celle bizleri yaratmış, akıl gibi çok önemli bir nimetle şereflendirmiştir. Bu akıl sayesindedir ki, insan doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırt edebilmektedir. Akıl nimetinin yanı sıra, hidayete erişmesinde insanlara kılavuzluk edecek kitaplar ve peygamberler göndermek suretiyle de bizlere ihsanda bulunmuştur. Rahim ve Rauf olan Rabbimiz. Sevgi değer dinleyicilerim, Hz. Adam aleyhisselamdan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilen bütün peygamberler, Gönderildikleri toplumlarda davranışlarıyla örnek olduklarından peygamberlere model şahsiyetlerle diyebiliriz. Bu model şahsiyetlerin vasıflarını tespit etmek ve onların hayat tarzlarından inananlar için örnek davranışlar çıkarmak bir mümin için en önemli yol kılavuzudur. Modern dönemin insana, Ahlak ve meziyetine önem vermeden, popüler olanları kendilerine modelle edindiğinden, onları her yönlü taklit etme gayretinde olan Müslüman toplumlar da aynı kulvarda yol almaya başlamış. Halbuki Allah subhanehu ve Taala inananlara dürüstlük, erdem, adalet, hoşgörü, kendisine taat gibi vasıflara sahip olan peygamberleri örnek almalarını istemişti. Günümüzde hayali kahramanların masallarıyla büyütülen insanların gerçek peygamber ile yetişmeleri son derece acil bir gerekliliktir. Allah Azze ve Celle insanoğluna sadece kitap değil, onu açıklayacak, onu hayatında tatbik edip örnek olabilecek pek çok üstün vasıflara sahip peygamberler göndermiştir. Peygamberler dini, ilmi ve ahlaki birçok yönden insanlara, tüm insanlara örneklik teşkil ederler. Allah Azze ve Cel hem peygamberlere iman konusundan hem de peygamberlerin hayatından çokça bahseder. Her kavme peygamber gönderilmiş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de çok azının ismi geçer. Mü'min Suresinin 78. ayetinde andolsun olsun senden önce de peygamberler gönderdik. ''Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var.'' buyurulur. Hiç şüphesiz ki gönderilen binlerce peygamberin isimlerinin listenelik bildirilmesi insanlara fazla bir fayda sağlamaz. Allah Azze ve Celle peygamberine bunlardan bir kısmının isimlerini, vazifelerini, Vazife esnasında onlara karşı kavim ve ümmetlerinin durumlarını bildirmiş. Bu şekilde onların peygamberlik hayatlarından insanlara örnekler sunmuştur. İnsanlık doğuşundan bugüne gitgide her alanda değişme ve gelişme yaşayan bir varlık. İnsandaki bu fıtri gelişme ancak onun ruhsal ve bedensel yapısına uygun bir çevrede kendini gösterebilir. Tarih boyunca ortaya çıkan bazı olumsuzluklar ve haktan sapmalar insanlığı bu fıtri gelişim noktasında menfi yönde etkilemiş. İşte nübüvvet kurumu kendini daha çok bu sapma dönemlerinde göstermiş. Allah'ın elçileri... İnsanlığı bu batıl çizgiden kurtarıp hak yola çıkarmak gibi ulvi bir görev üstlenmişler. Böyle bir sorumluluğu yüklenen peygamberler doğru yoldan sapmışlığa batmış toplumlarda kökülü ve çok yönlü bir değişmeyi gerçekleştirerek adil bir düzen kurmuşlar. Buna göre denilebilir ki nübüvvet bir suskunluk ve durgunluk döneminden sonra ortaya çıkan yeniden diriliş ve atılım hareketidir. Onun için peygamberler müessesesine olan ihtiyaç son derece açık. Çünkü kamil manada Allah'a iman ancak onların rehberliği ile mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için hem Nebi hem de Resul kavramı kullanılır ya, Kelime olarak haber veren veya haber verilen anlamına gelen Nebi, Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamber için kullanılır. Elci anlamına gelen Resul ise aynı Nebi gibi peygamberler için kullanılmakta. Hangi peygamberin Nebi, hangisinin Resul olduğu ile ilgili daha doğru bir ifade ile Resul ile Nebi arasında bir fark olup olmadığını, ve bunların neler olduğu ile ilgili birçok tartışma bulunuyor. Bu iki kelimenin aynı olmadığına delil olarak gösterenlerinde kendilerince ifadeleri var. Bu terimlere ve tabirlere hiç katılmadan konumuza devam edelim. Allah Azze ve Celle her millete kendi içlerinden Peygamber gönderdiğini bize Kur'an'da haber veriyor. Hz. Adam aleyhisselam'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen zaman içerisinde her ümmete bir elçi gelmiş ve kavimlerine Allah'ın emirlerini açıklamışlar. Bu gerçek Nal suresi 36. ayetteki gibi ifade edilir. Ant olsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin. Azdırıcılardan kaçının diyen Peygamber göndermişizdir. Allah içlerinden kimini doğru yola eriştirdi, kimi de sapıklığı hak etti. Yeryüzünde kesin Peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu görün. Buyrulur. Allahu Teala her ümmete Peygamber göndererek onlara doğru yolu göstermiş her şeyi bir hikmete bağlı olarak yaratan Allah'ın iradesi insanı hem doğru yollu hem de sapıklığı tercih edebilecek bir yetenekte yaratmayı dilemiş. Onlara iki yoldan birini seçme özgürlüğü vermeyi uygun görmüş. Ayrıca insanlara akıl vermiş. İki yönelişten birini bununla tercih etsinler diye. Yanı sıra evrene, Göze, kulağa, duygulara, kalbe ve akla hitap eden ayetler yerleştirmiş. Gece ve gündüz boyunca hangi tarafa yönelirse yönelsin, insanın bu delillerle karşılaşmasını sağlamış. Bütün bunlardan sonra Allah'ın kullarına olan şefkat ve merhameti, onları sadece bu akılla baş başa bırakmayı yeterli bulmamış peygamberlerle gönderdiği yasalarıyla bu akla değişmez bir kriter belirlemiş. Nerede işin içinden çıkamaz olursa orada bu ilkelere dayanmasını böylece arzu ve isteklere göre şekil almayan bu değişmez kriterle yapılan değerlendirmenin doğru veya yanlış olduğunu pekiştirmesini istemiş. Peygamberler ise İnsanların zorla imana boyun eğmelerini sağlayan zorbalar değil. Onlar sadece uyarırlar. Onların görevi duyurmaktır. İnsanlara yalnız Allah'a kulluk yapmalarını ve bunun dışındaki her şeyin buta tapıcılıktan, arzu ve isteklere uymaktan, ihtiraslara kapılmaktan ve otoriteye bağlılıktan kaçınmalarını söylerler. İlk başta insanlar tek bir ümmettiler. Sonra onlar kendi aralarında bazı ayrılıklara düştüler de, Allah onlara kendi milletlerinden elçiler göndererek doğru yola iletmeyi murad etti. Bakara suresinin 213. ayetine kulak verelim mi? sevgili dinleyicilerim. Rabbimiz mübarek kitabında buyurur ki, insanlar bir tek ümmetti. Allah, peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler Kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini doğru yola eriştirir buyuruyor. Abdullah bin Abbas ve Katade radıyallahu anhüma'dan nakledilen bir görüşe göre bu ayette zikredilen tek bir ümmetten maksat Hz. Adem ile Hz. Nuh arasında yaşayan ve on nesil devam eden ümmettir. Bunlar Hz. Nuh'a kadar hak şeriat üzere tek bir ümmet olarak yaşamışlar, Hz. Nuh'tan sonra ihtilafa düşmüşler. Allah da bunlara müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler göndermiş. Bu ayet hakkında başka görüşler de mevcut. Bizim bu ayetlerden anlamamız gereken husus bizce şu. Allah subhanehu ve teâlâ her millete bir peygamber göndermiştir. Bu peygamberler insanlara hakkı batıldan ayırabilmeleri için onlara haktan aldıkları vahyi açıklama hususunda çaba harcamışlar. İnsanlar da ya hak tarafında olmuşlar ya da batıl tarafta olmuşlar. Batıl tarafını tutan ve gelen vahye kulaklarını tıkayanlar ise gelen bu kadar peygamber ve kitaptan sonra ahirette bir hak talep edemeyeceklerdir. İbrahim suresinin dördüncü ayetine bakalım mı beraberce? Gönderilen bu peygamberler kavimlerinin diliyle tebliğ yapmışlar. Kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır ve dilediğini de doğru yola eriştirir. Güçlü olan Hakim olan O'dur. İnsanlarla etkili iletişim kurmak için kullanılan dilin önemi hiç şüphesiz çok mühimdir Gelen peygamberler hem ümmetin arasından seçilmesi hem de aynı dili konuşuyor olması açısından çok önemli etkendir. Gelen risaleti anlama ve muhakeme etme konusunda insanlar zorluk çekmemişler ve peygamberlerin onlara getirdikleri vahyi anlamışlardır. Demek ki vahide asıl olan orijinalle tabi olmaksa da içindeki hakikati öğrenip algılayabilmek. Allah subhanahu ve taala insanı özgür bir ile yaratıp bünyesine iyiyi ve kötüyü yerleştirdiğinden insanların kimi doğru yolda hayatını devam ettirirken kimileri tam tersi istikamette yol almaktadır. Hiç şüphesiz ki Allah, insana doğru yolu bulacak akıl ve yeteneği, bunun yanında temiz bir vicdanı bahşetmiştir. Ancak kirlenen akıl ve vicdanlar, yaratılış amacını da unutarak bu dünyada en vahşi hayvanlardan daha tehlikeli onbaşlardır ve olabilmektedirler allah Teala, yarattığı insanların hem bu dünyada mutlu bir şekilde yaşamasını, hem de kendisine kul olmak suretiyle ahiret hayatında mutlu olmasını istemektedir. İnsanlar, kendilerine verilen akılla bu dünyada kısmen mutlu olabilmenin yolunu bulma imkanına sahip olsalar bile, ebedi olan ahiret hayatının mutluluğu, ancak Allah Teala'nın gönderdiği peygamberlere uymak ve onların getirdiği ilahi emirlere tabi olmakla mümkündür. Saygıdeğer dinleyicilerim, bu anlamda peygamberlere ihtiyaç bir zorunluluk arz eder. Deizm inancında insanın kendi aklıyla doğruyu bulabileceği, bundan dolayı da vahye ve peygamberlere ihtiyaç olmadığı görüşü bulunur. İnsan aklının bilgisi olmayan gaybi hayatı bilmesi ve oraya hazırlık yapıp nasıl kazanacağını bilmesinin mümkün olmadığı aşikar. Peygamberlere en büyük ihtiyaç esas olarak onların örnekliklerinde ortaya çıkar. Zira insanların içerisinden seçilen peygamberlerin hayat tarzları, onları gören ve onlara tabi olanlara örnek olmakta ve Allah'a nasıl kul olunacağı ve dinin nasıl yaşanacağı bu sayede öğrenilmekte. İnsan kendi aklıyla bir yaratıcı düşüncesine ulaşsa bile ona nasıl ibadette ve kullukta bulunacağını ancak peygamberler vasıtasıyla öğrenebilmekte. Sevap, günah hudutlar, peygamberler eliyle çizilmiş. Saadet ve şekavete giden yollar onlar eliyle gösterilmiştir. Peygamberimizin şu teşbihi, peygamberliğin gerekliliği konusunu ifade eder. Buyururlar ki, Müslim'in sahihinde, Fadayir bölümü 16'da, Benim ve Allah'ın benimle gönderdiklerinin misali, kavmine gönderilen bir adam gibidir. Ey kavmim! Sizi öldürmek üzere gelen orduyu gözlerimle gördüm. Muhakkak ki ben çok önemli bir haberci ve öncüyüm. Kendinizi kurtarmanın çaresine bakın. Kurtuluşu isteyip kaçmaya bakın. Bu haber üzerine kaminin bir kısmı sözünü dinleyerek bütün gece vakar ve haysiyetiyle kaçıp kurtulmuşlardır. Kavimden bir kısmı ise onu yalanlamış, bunun üzerine sabahleyin onları düşman askeri basıp öldürmüştür. İşte bu misal bana itaat edip getirdiklerime uyanlara, bana isyan edip getirdiklerimi yalan sayanlara misalidir. Bu hadisten de anlaşılacağı gibi peygamberlerin amacı İnsanların bu dünya sonrası için göremedikleri hayata dair onlara yol göstermek ve onları kendilerini bekleyen azaba karşı korumaktır. Peygamberler dünya ve ahiret mutluluğuna rehberlik ettikleri için insanlara Allah'ın bir rahmetidirler. Peygamberlerin getirip insanlara anlattığı diniye emir ve yasaklar insanların ahirette mutlu olmalarını sağlamasının yanında dünya hayatında da onları mutlu edecek prensipler içerir. Ancak ahirette bu peygamberlerin çağrılarına kulak asmayanların aleyhine bir delil olacaktır. Bu nedenle peygamberler Kur'an-ı Kerim'de müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderildiği nitelenmişlerdir. İnsanlara olan merhametinden dolayı Allah Azze ve Celle bu imtihan konusunda insanları yardımsız bırakmamış. Her millete peygamber göndermiş. Her millet içinde mutlaka bir uyarıcı bulunmuş. Allah'ın kendi içlerinden seçmiş olduğu bu aciler insanlara ihtiyaç duyacakları her şeyi açıklamışlar. İnsanları uyarmak üzere sayısını ancak Allah'ın bildiği kadar peygamber, Gelmiş, geçmiş. Kur'an-ı Kerim'de yalnız 25 Kadır'ın ismi geçiyor, üçü de ihtilaflı olarak Veli mi Nebi mi bilinmiyor. Ancak mesajlarının ortaklığı her seferinde dikkat çekiliyor. allah Teala peygamberlerini Kendisiyle kulları arasında elçilik yapmalar için seçmiş. Beşer içinden, beşer içinden sadece onları emanetini taşımak ve vahiy insanlara ulaştırmakla ve Hiç şüphe yok ki seçtiği bu elçilerin bir takım ortak vasıf ve özelliklerinin olması gerekiyor. Sıdk, emanet, fetanet, tebliğ ve ismet olarak İslami literatürde belirlenir bu özellik. Ancak bilinen bu vasıfların yanında Hazreti Peygamber'in şahsına özgü başka vasıfların olduğu da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor bunlar. Peygamberler her zaman kendi kavimleri içerisinden herkesin tanıdığı, bildiği, sevip saydığı kimseler olmuş. Kur'an-ı Kerim'de şuara 106, 124, 142, 161'de Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih Hazreti Lut'un kendi kavimlerin kardeşleri olarak zikredilmesi peygamberlerin kendi halklarının birer bireyleri olduğu gerçeğini ifade ediyor Peygamberler kendi kavimlerinden gönderilen kişiler olmasına rağmen nübüvvetlerinden sonra da önce de onlara diğer kişilerden ayrılan birçok vasıflar kendilerinde mevcut hatta öyle ki Bunların bazı vasıfları bazen düşmanları tarafından bile takdir edilmiş ve hayranlık uyandırabilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin kontrolünde yetişmeleri sebebiyle peygamberler beşer olarak en güzel şekilde yaratılmışlardır. Allah'ın terbiye ve eğitiminden geçen bu zümre haliyle diğer insanlardan ayrı ve birçok güzel örneğe ve ahlaka sahiptir. Klasik kitaplarımızda peygamberlerin sıfatlar olarak zikredilen özelliklerin dışında onların beşer olmaları, örnek olmaları, sabırlı olmaları, tebliğ için ücret almamaları, gaybı bilmemeleri, mucize göz, e, mucize göstermeleri ve kendi kavimleri içerisinden seçilmeleri peygamberlerin genel vasıfları olarak zikrediliyor. Peygamberlerin hakkında bilinmesi gereken ilk husus Onların birer beşer, yani insan olduklarıdır. Zaten insanlara gönderilen birer elçi olmaları da bunu gerektiriyor. Zira insanlara ancak kendileri gibi bir insan her hususta rehberlik yapabilir. Kur'an'da onların bizim gibi beşeri vasıflara sahip birer insan oldukları bildirilmiştir. Ayrıca insanlar gibi yer, içer, uyur, evlenir ve çocuk sahibi olurlar. Müşrikler, böyle bir görevle gelenlerin insanüstü bir varlık olması gerektiğini düşünüyorlardı. Peygamberler kendi kavimlerine gelip onlara Risaletlerini açıkladıkları zaman inanmayan Zümre, onlardan yapamayacakları şeyler istemeye başladılar. Peygamberleri de onların bu isteklerine karşılık şu cevabı veriyordu. İsra 93 Kef 110 Husfilet 6'daki örneklerde olduğu gibi Rabbi tenzih ederim. Ben sadece beşer bir elçiyim.'' diyorlar. Taberi bu ayetin nuzul sebebi hakkında şunları anlatıyor saygı değer dinleyicilerim. Mekke'de yaşayan Utbe bin Rebia, Şeybe bin Rebia, Ebu Cehil, Velid bin Mugire gibi kafirler bir gün bir araya toplanarak Resulullah Aleyhisselam'ı yanlarına davet ettiler ve ondan yerden pınarlar fışkırmasını veya nehirler akıtmasını yahut göğü parça parça edip üzerlerine düşürmesini veya Allah'ı ve melekleri göstererek peygamberliğinin doğru olduğuna şahit göstermesini istediler. İşte bunun üzerine bu ayetler nasil oldu ve müşriklere Resulullah Aleyhisselam'ın da onlar gibi bir insan olduğunu Bunları yapmanın ise ancak Allah'ın elinde olduğunu beyan etti. Böylece Resulullah Aleyhisselam'ı müşriklerin iman etmemelerine karşılık teselli etmiş oldu. Demiştir taberi Camül Beyan cilt 15 sayfa 88'de Eğer peygamberler meleklerden olsaydı ne derdik sevgili dinleyicilerim? Onlar bir melek biz onlar gibi nasıl yaşarız? Ya da bir şey olduğu zaman, ya biz peygamber değiliz ki nasıl namaz kıldalım? Ya da biz peygamber değiliz ki nasıl oruç tutalım? Biz peygamber değiliz ki nasıl zekat verelim? Biz peygamber değiliz ki nasıl faiz yemeyelim? Biz peygamber değiliz ki nasıl kumardan uzak duralım? Biz peygamber değiliz ki nasıl yalan söylemedim? Biz peygamber değiliz ki nasıl komşumuz açken tok yatmayalım diye mazeret üzerine mazeret inşa etmeye çalışırdık. İnsanların onlardan Allah'ın emirlerini ve nehirlerini almaları veya onlarla bir araya gelmeleri güçleşirdi. İnsanlar peygamberlere tabi olmama konusu e, onlar için bir delil olurdu. Bu da onların şöyle demesine sebep olurdu. Onlar Allah'ın bize gönderdiği kimselerdir ve biz onlara tabi olmakla yamrolunduk. Fakat onlar bizim hem cimsimizden değillerdir. Hatta biz konuşuyoruz vatandaşlar olarak değil mi halk arasında bir şey söylüyor ya ben melek miyim? O melek değil, biz de melek değiliz. Yani meleklerle bazen baş, başa temizlik ve safiyetle olamayacağımızı ifade ederek mazeret uydurmaya çalışıyoruz. Üstelik bizim gibi bir insan bile değiller. Onlar ancak tertemiz yaratılışlı meleklerdir. Bizim yaratılışımız onlarınkinden farklıdır. Ve biz onların getirdiklerine takat getiremeyiz derlerdi. Bundan dolayı iki cins arasında uyuşma sağlanması mümkün olmayacaktı. Buna göre onlar ahlak bakımından bizden daha üstün, amel bakımından bizden daha temiz ve makam bakımından bizden daha değerlidirler. Çünkü melekler temiz varlıklardır derlerdi. <Gülüyor> Peygamberler, insanları eğitmek, onlara önderlik yapmakla görevlendirildikleri için beşer oluşları, sundukları ilahi mesajları yeterince anlatabilmeleri ve çok tartışmacı bir karakter taşıyan insanlarla mücadele edebilmeleri için bedeni bakımdan kusursuz ve mükemmel, ruhi bakımdan tartışmalarda delil getirebilecek üstün zekaya ve akla sahip olmaları şarttır. Birer insan olmalarına rağmen peygamberleri diğer insanlardan farklı kılan şey ilahi elçilik görevini yerine getirmelerini sağlayacak. Dolayısıyla vahiy almalarına imkan verecek bir yaratılışa sahip bulunmaları ve buna bağlı olarak Allah'tan vahiy almaları. Nitekim Allah Azze ve Celle Kehf Suresi 110. ayette bu hususa dikkat çekmiş. Peygamberlerin bizim gibi bir beşer olduğu, farklı olarak onların vahiy aldığı ifade edilmiş. Kısaca Allah subhanehu ve Taala insanlara en büyük lütuflardan biri olan hidayet rehberi peygamberler göndermiştir. İnsanoğlunun ikaz, irşad, nasihat ve örnek olabilmesi için Onların kendi cinslerinden olan beşer peygamberler göndererek doğru yolu bulmak ve cehalet karanlıklarından kurtarmak için insanlara bir lütfudur. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin doğruluk sıfatı hakkında birçok yerde bilgi geçiyor. Peygamberlerde bulunması gereken bu sıfat onların getirdiklerine beşerin inanması açısından son derece önem arz ediyor. Peygamberler yaratışlarından itibaren bu özelliğe sahip. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İdris ve Hz. Yusuf gibi bazı peygamberlerin adlarıyla birlikte bu özellik zikrediliyor. Hakka Suresi 44 ve 45. ayetlerde eğer o... Bazı sözleri bize karşı buna katmış olsaydı elbette biz onu kuvvetle yakalardık Buyuruyor. Bu ayet bize açıkça peygamberlerin yalandan uzak tutulduklarını bildiriyor. Yine Enam suresi 33. ayette aslında onlar seni yalanlamıyorlar fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar buyurulur. Kaynaklarda bu ayet hakkında birçok farklı rivayet zikredilmiş. Bunlardan bir tanesi, Kureyş'ten El-Hars bin Amir, Resulü Aleyhisselam'a gelmiş sevgili dostlar. ''Ya Muhammed, vallahi sen bize hiçbir yalan söylemedin. Fakat eğer sana tabi olursak, yurdumuzdan sürdürüz, onun için sana inanmıyoruz.'' demiştir. Diğer bir civayette ise Ebu Cehil'in Resulullah aleyhisselatu Vesselam'a Ey Muhammed biz senin akrabalık hukukunu gözeten ve doğru söyleyen bir kimse olduğunu biliyoruz. Biz seni yalanlamıyoruz fakat senin getirdiğin şeyleri yalanlıyoruz diyorlardı. Taberi Camii'l-Beyan'da ifade edildiği üzere yine İbn-i Kesir'in tefsir kuran Azim'de bu rivayetlerden gördüğümüz gibi peygamberlerin düşmanları tarafından bile doğru sözlü insanlar olarak kabul edildiklerini görüyoruz. Onların iman etmemesi sebebi sosyal hayattaki yerlerinin kaybolacağı korkuları. Salih Peygamber aleyhisselam peygamber olmadan önce kavmi içinde olgun davranan ve doğru dürüst hareket eden biri kavmi ona birçok işlerde akıl danışır ve ondan fikirlerini sorarlarmış. Peygamber olduktan sonra kavmine putlarınızı bırakın, tek olan Allah'a kulluk edin dediği zaman, Onlar Salih Aleyhisselam'a ayetin ifadesiyle, hut Suresi 62, Şöyle diyorlardı, Ey Salih, sen bundan önce aramızda kendisinden iyilik beklenir bir kimseydin. Onların bu sözü, peygamber olmadan önce, Salih aleyhisselamın iyi bir kişi olduğunun delili. Hülasa aziz dinleyicilerim, peygamberlerin doğru sözlü ve iyi birileri olduklarını düşmanları bile kendi dilleriyle, Demek ki peygamberler bu vasıflarıyla hakikati nefislerinde yaşamışlar. Bize de peygamberlerin isimlerini anmak, hayatlarını hayatımızla anlamlaştırmak ve doğruyu aklımızın öne koyduğu nur ama vahyin hakikatiyle bulmayı nasip eylesin Allah'ımız. Allah'ın kendilerine tebliğ görevi verdiği peygamberlerin güvenilmeyen insanlar olmaları, onların inandırıcılığını ve muhataplarına örnek olmalarını engelleyecekti. Peygamberlerin tebliğ ettikleri konulardaki hıyanetleri de tebliğin muhtevasına güvensizliği doğururdu. Nitekim Allah Azze ve Celle Azzaf suresi 39. ayette o peygamberler ki, Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'a karşı gelmekten sakınır, korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Bu ayette Allah Azze ve Cel emrini insanlara ulaştırıp emanetini yerine getirenleri kendisinden başka hiç kimseden korkmayan peygamberlerini övmüştür. Yine Allah Azze ve Cel, Ali İmran 161. ayette bir Peygamber'e emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Saygıdeğer dinleyicilerim, bu ayetin sebebi nüzulü olarak gösterilen olay Peygamberlerin güvenilir insanlar olduklarını anlamamız açısından son derece önemli. İkrime ve Said bin Cübeyr bu ayetin Bedir günü ganimet mallarının içinden kaybolan kırmızı bir kadife hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. Kaybolan bu kadifeden dolayı bazı cahil Müslümanların veya münafıkların o kadifeyi Peygamberin almış olduğu şeklinde dedikodular yapması üzerine bu ayet nazil olmuştur. Bu ayetle Peygamberlerin kesinlikle ihanet etmediği, onların güvenilir insanlar oldukları bizzat Allah Azze ve Celle tarafından vurgulanmaktadır. Ayrıca Kur'an'ın birçok yerinde peygamberler emin kişiler olarak zikredilir. Şuara 19, 107, 143, 162, 178 gibi. Peygamberlerin tebliğ görevlerinden bahseden birçok ayette önce onların emin olduklarının sıkça vurgulanması tebliğ vazifesini yürütecek kişilerdeki en önemli vasfın ağızlarının iyi laf yapıyor olması, suretlerinin güzel gözükmesi, mis gibi kokular yaymasından çok emanete vasfın emanet olduğunu göstermektedir. Seçilen elçilerin güvensizlik gibi önemli bir özelliği kendilerinde bulundurmaları, bulundurmaları tebliğin imkansız olacağı açık. Aynı şekilde Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye tesnif esnasında kendisini öldürmeye çalışanların emanetlerini Hazreti Ali'ye sahiplerine teslim etmek üzere bırakmış olması. O'nun güvenilirlik diye nasıl muhteşem ve muazzam bir ibret olduğunu bizlere gösteren çok önemli bir olay. Zira o anda bütün Müslümanlar Medine'ye hicret etmiş ve Mekke'de sadece müşrikler kalmış. Resulullah Aleyhisselam'ın kendisini yurdundan çıkaran ve hatta kapısına pusu kurup da Merve tepesine teklerindeki Hatice annemzinin evliliği olduğu yerde. Onların mallarını emanetlerini ki kendine emanet etmişler, onları bile özenle Riyahet ederek amca oğlu ve o anda vekili bulacak olan Hazreti Ali'ye teslim etmesi, Peygamber Aleyhisselam'ı ve diğer bütün Peygamberlerin bu vasıla gösterdikleri önem ortaya koyuyor. Evvahuree, Radyallahu An Rasul Aleyhisselam'dan şöyle bir hadis-i etmiş ya Tirmizi'de büyük bölümü 38'inci hadis'te sana emanet bırakanın emanetini geri ver, sana ihanet edene İhanet etme. Allah peygamberlerin mübarek sünneti olan imanlarındaki azmi, sabırları, hoşgörüleri, doğrulukları ve emanetlere sahip çıkmaları vasıflarını hayatlarımıza taşıyabilmek ile bizleri şereflendirsin. Peygamberlere peygamberlerin isimlerini verebilmek, bunları öğretmek güzel bir tavır. Ama asıl olan onların sıfatları ve vasıflarını öğrenmemiz, öğretmemiz, paylaşmamız ve dert edinip yaşamamız değil midir? Bugün ümmet olarak hatta insanlık olarak en büyük sıkıntımız. Doğru ve yanlışları anlatanlar ve hatırlatanlardan daha çok doğruyu yaşayıp yanlıştan uzak duranların temsiliyetinin az olması değil mi? Kendi nefsime ve sizlere arz ediyorum öyle değil mi? Tebliğ sıkıntımız değil, temsil sıkıntımız yok mu? O zaman silkilenelim ve nefs mekkesinden gönül medinesini hicret ederek yesriplerimizi medine kılmak adına ahir zaman sahabesi olmaya çalışalım. Sağımıza solumuza bakıp illa birilerini aramaya çalışmayalım. Bulunduğumuz ülkede, bulunduğumuz ortamda darül İslam, darül harp tartışmalarına girmeden Yesriblerin Medine olması, Konstantiniyelerin İslambol olması, İlyaların Kudüs olması, İspanyaların Endülüs olması için ahlak muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan Ahmedi Mahmud i Mahmud-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i o mübarek yaşayan Kur'an'ı hayatımıza taşımaya çalışalım. Ve böylece ahir zaman sahibi olalım selam olsun Nefs Meklesi'nden Gönül Medine'sini hicret edenlere bu haftaki radyo sohbetimizi de tamamlamış olduk www.adnansensu.com web sitemde ve adnansensu uzantılı sosyal medya hesaplarından bu ve diğer radyo sohbetlerime ve çalışmalarına ulaşabilirsiniz Allah bizleri akıp gitmekte olan ömür sermayesinin sonunda keşke deyip de vicdanın azabıyla telefon olanlardan değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ahir davahum Rabbil alemin. Onların son duaları, son sözleri, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diyebilen bahtlılardan olabilecek tür ömürle ömürlendirsin. Allah'a emanet olunuz. değer sevgili dinleyicilerim. Vesselamu Aleyküm.